bunun anahtarları onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde ne varsa bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Ne yerin karanlıklarında bir dane, ne yaş ne de kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta, Kur'an'da bulunmasın. Vahuvellezî yetevaffâküm bi'l-leyli ve ya'lemu mâ cerahhtû bi'n-nahâr. <gülüyor> Geceleyin sizi bir nevi ölüm olan uyku ile öldüren ve gündüzün ne kazandığınızı bilen Sonra belirli bir ecelin tamamlanması için onda o gündüz vakti sizi dirilten, uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz ancak O'nadır. Sonra da o dünyada yapmakta olduklarınızı size haber verecek. ve <gülüyor> hatta iza حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت مرسولنا O kullarının üstünde mutlak galiptir ve üzerinize amellerinizi muhafaza edici kiramen katibin denilen yazıcı melekler gönderir. Nihayet biriniz'e ölüm geldiği zaman. Elçilerimiz olan melekler onun canını alırlar. Onlar vazifelerini asla ihmal etmezler. Sonra hepsi hak mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm yalnız O'nundur. Ve o hesap görenlerin en süratlisidir. قُلْ De ki, Karanın ve denizin karanlıklarından, Tehlikelerinden sizi kim kurtarır? O zaman sıkıntıdan kıvranarak, Açıkça ve gizlice ona dua edersiniz. Yemin olsun ki, Eğer Allah bizi bundan kurtarırsa, ''Gerçekten kendimizi düzelterek şükredenlerden olacağız.'' dersiniz. ''Kul İllâhu neccîküm minhâ ve min kulli kâr, ''De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır. Sonra siz sözünüzü unutur,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 Size üstünüzden veya ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi fırkalar halinde birbirinize karıştırıp bazınıza bazınızın kinini tattırmaya kadirdir. Bak anlasınlar diye ayetleri nasıl açıklıyoruz. <gülüyor> Halbuki o Kur'an Hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben sizin üzerinize bir vekil değil. Her haberin kararlaşacağı vuku bulacağı bir zaman vardır ileride bileceksiniz. Wa iza ra'ayta alladhina yakhudun fi ayatina fa'irid anhum fa'irid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrik wa in na'siyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-zikra fala Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğün zaman ise artık onlar başka bir söze daldıkları zamana kadar onlardan yüz çevir. Eğer şeytan bunu gerçekten sana unutturursa, o takdirde hatırladıktan sonra o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, onların, o kafirlerin hesabından bir şey yoktur fakat müminler için onlara iyiliği emretmek cihetiyle bir hatırlatmak borcu vardır. Umulur ki onlar da sakınırlar. Ve ve ve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 وَعَذَابُ الْهَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinen ve dünya hayatı kendilerini aldatan kimseleri bırak. Sen onunla o Kur'an ile nasihat et ki hiç kimse kazandığı günahlar yüzünden helaket düşürülmesin. Ona Allah'tan başka bir ne dost, ne de bir şefaatçi vardır. Azabı kendinden meretmek için her türlü fidyeyi feda edecek de olsa ondan alınmaz. İşte onlar kazandıkları günahlar yüzünden helake düşürülmüş kimselerdir. İnkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve çok elemli bir azab. <gülüyor> Allah'ı bırakıp da bize ne fayda veren ne de bize zararı dokunan şeylere mi tapalım? Ve Allah bizi hidayete erdirdikten sonra ökçelerimiz üzerine geriye küfre mi döndürüler mi? O kimse gibi ki bize gel diye kendisini hidayete davet eden arkadaşları varken şeytanlar onu yeryüzünde şaşkın bir hale düşürmüştür. De ki Allah'ın hidayeti hidayetin ta kendisidir.'' Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. Bir de namazı hakkıyla eda edin ve ondan Allah'tan sakının diye emredildi. Kıyamet günü huzuruna toplanacağınız odur. O ve Allah, Cennet vel Cehennem'i bil Allah, ve yevme yarattı. Allah, Cennet ve ve lehul yarattı. yevme Cennet ve Cehennem'i yarattı. ve ve Cehennem'i yarattı. Allah, Gökleri ve yeri hak ile yaratan O'dur. Ol diyeceği gün her şey verir. Sözü haktır. Sura üfleneceği günde mülk O'nundur. Görünmeyeni de, görüneni de bilendir. Çünkü O, hakim, her işi hikmetli olandır. Habir, her şeyden haberdar olandır.